Efendim biliyorsunuz, insanın içini bir Allahu Teala bilir, bir de kendisi bilir. İnsan çok iyi bir oyuncudur. Zaman zaman kendini bile kandırmayı başarır. Dolayısıyla aldatmak sadece esnafları ilgilendiren bir durum olmamalı. Evet onları da ilgilendirmeli. Ama biraz daha bunu genel bir mahiyette incelemekte fayda var. Kardeşlerim, tabutun başında nasıl bilirsiniz sözüne veya sorusuna iyi bilirdik cevapları gelir. Bugüne kadar etrafta duymuş değilim. Bilmiyorum sizin de kulağınıza geldi mi? Nasıl bilirdiniz ben iyi bilmiyorum diye? Herkes iyi biliniyor. İyi olarak bilinmese de öyle söyleniyor. İşte orada bile insan bazen kendini veya başkalarını aldatabiliyor. Peki bununla teserliği bulan insanoğluna şu soruyu soralım. Melekler bu söze ne kadar inanacaklar acaba? O tabutun başında iyi bilirdik mevzusunu. Ne kadar şahitlik ederler? Bakın aldatma mevzusu nereden geliyor, nerelere kadar gidiyor. Kardeşlerim, zaten hazır tabutlardan bahsederken, iyi bilirdik cümlelerinden bahsederken duymuşsunuzdur. Kim ölürse zaten merhum ve merhume oluyor. Yani ne kadar e, amel etti etmedi ondan bahsetmiyorum. Apaçık İslam'a düşman olarak yaşamış ölen bir insanda merhum oluyor. Öldüğü anda hemen sonrasında da cenaze işlemleriyle alakalı bir şeyler yazılıyor, çiziliyor. Ebedi istirahat defnedildi. Yani artık dünyada o kadar çok amel, o kadar çok sıralı ibadeti, o kadar iyilikleri oldu ki artık doymuş bir nefis, mutmain olmuş bir şekilde öldü. Biraz dinlensin artık kabirde şeklinde. Ama bilemiyoruz ne kadar melekler o iyi bildirdik cümlesine şahitlik edecekler ve acaba öldükten sonra istirahat mı edecek yoksa çileler mi başlayacak? Kardeşlerim, orada da insan kendini teskin eder, teselli eder. Ama o da bir aldatma değil mi? Kardeşim, bu hadisi şerifi size sorsam, gelelim mevzuya. Aldatan bizden değildir. Hatta aldatan benden değildir diye başka bir rivayet de var. Bu müthiş bir uyarıdır. Söze lütfen dikkat buyurunuz. Benden değildir veya bizden değildir. Bu uyarıyı şöyle bir düşünsek, şu canlı yayında size sorsam, imkan olsa da siz de o anda cevap verseniz, desem ki, değerli dinleyenlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadisi şerifinde, <gülüyor> özür dilerim, ne anlatmak istiyor? Birçoğumuzun cevabı esnaflar. Tartıda hile yapmamak, malını satarken övmemek, abartmamak, hile yapmamak veya yalan yere yemin etmemek deriz. Evet, bu doğrudur. Ama inanın bundan ibaret değildir. Nasıl yani? Bir işi yapacağını söz veren ama bundan cayan, birine para yardım yapacağını söyleyen, bunu yapmayan, onu güvendiren veya birinin, elinden borç almış, şu tarihte vereceğim diyen, imkanı olduğu halde vermeyen veya seninle evleneceğim diye bir genç kıza söz veren, bile bile isteye isteye onu kandırıp, bu yalanları söyleyip aldatıp onu terk eden veya yalancı şahitlikte bulunanlar, medyada yalan haber yayanlar, maddi kazanç uğruna, yalan olduğunu bile bile asılsız haberler yapanlar, insanlara iftira atanlar. Bunlar da aldatanlar grubuna girmiyor mu söyler misiniz? Giriyor. Aldatan bu ümmetten değil. Bu ümmetten olan daha doğrusu aldatmaz. Aldatmak, bir Müslümanın karakterinde olmaması gereken bir özelliktir. Bugün aldatmayı, evet ticarette de, evet aile ilişkilerinde de konuşacağız. Ama ilk mevzuyu çok fazla konuşulmadığı için İslam görünümüyle aldatma üzerinde bahsetmek istiyorum acizane. Ne demek bu? İnsan insanı İslam'la aldatır mı? öyle kolay aldatır ve insanlar öyle çabuk aldanır ki. Kardeşlerim, aldatmak iman ehlinin değil, küfür ehlinin bir sıfatı. Hele din ile manevi değerlerle insanları aldatmak, o kadar büyük ve vahim sonuçlar doğurur ki, doğruluk ve güveni imanın, yalanı ve aldatmayı nifakın alameti sayan bir peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyiz. Bunu yapmayanların ahiretteki sonuçları da Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Şunu unutmamamız lazım. Biz İslam'la aldatılmamak, İslam görünümüyle bu kelimelerle aldatılmamak için çok dikkatli olmalıyız. İlk kuralımız şudur. İslam dininin yüce sahibi bellidir. Allah-u Teala'dır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu u Teala'nın koyduğu bu dini tebliğ eder, etmiştir. Onu hayata nasıl geçireceğiz? Bunu bize kendi hayatıyla öğretmiştir. Kendisi bazen sözleriyle, bazen hareketleriyle değil mi? Bunları bize anlatmıştır. Demek ki dini hükümlerin, dini hakikatlerin kaynağı, Allah Celle Celaluhu, yani O'nun yazdığı Kur'an, yazdırdığı ve kutlu elçimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Peygamberin dışında hiç kimse bu dünyada hatadan, yanlıştan korunmuş değildir. Ve kim olursa olsun ne kadar iyi bir insan o zamana kadar, hiçbir hatasını görmediğimiz biri olursa olsun, peygamberlerin haricinde bütün insanlar yanlış kararlar verebilir, hata yapabilir, bir konuda yanlış bir fikire sahip olabilirler. Yanlışa düşebilirler. Ve düşüyor da. Dolayısıyla herhangi bir kişi, hakikatin yerine konamaz ve hakikatin, tek temsilcisi, tek ölçüsü olarak kabul edilemez. Hatta İslam alimlerinin en ilerisine gidelim. İctihadları nedir? Kitap, sünnet, icma, kıyas gibi deliller vardır. Bunları kullanırlar. Bu temel deliller ışığında doğruya ulaşma çabasına giderler. İslam tarihi boyunca, en büyük müçtehid dediğimiz zatlar bile kendilerini hakikatin yegane temsilcisi görmemişler. Ve kendilerine tabi olan müminleri böyle bir yanlışa sürüklememişlerdir. Bu gerçeği göz ardı ederek herhangi bir insanı dinin kaynağı gibi görmek, o şunu söylemişti, bu şunu anlatmıştı, komşumdan duymuştum, şu sohbette veya şu videoda şu vardı. Bunlarla bir yere varamayız. Eğer dinin içerisinde olmayan, dinin yasakladığı ve dinin en güzel temsilcisi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında uygulamadığı ve bizleri yasakladığı şeyler... İsterse şu hoca olsun, bu alim olsun sözlerinde varsa, dine ters bir şeyse bu, bu din ile aldatmadır. İslam görünümü ile aldatmadır. Bazı örnekler vereyim size, sonra aldatmanın diğer kısımlarına geçelim. Bir insan Kur'an-ı Kerim'in içinde sizin bildiğiniz her Müslümanın ezbere olmasa da, Kur'an'da olup olmadığı konusunda bir fikir sahibi olduğu, en azından bakıp tefsirde veya meallerde okuyabildiği gerçekler. Örnek veriyorum. Bir kişi, sohbetini dinlediğiniz, videosu olabilir, gidip takip edebilirsiniz veya kitaplarını okuyabilirsiniz. Bir kişi dese ki, Hazreti Ayşe annemiz radyallahu anha, bugün söylendiği için söylüyorum maalesef, çapı Küçük olan insanlar tarafından namusu ile alakalı bir söz söylense, kötü bir söz ki bu söz kim söylüyorsa onu bağlar. Bu insanın ne sohbeti, ne yazdığı eserler, ne de videolarının takip edilmesi gerekir. Neden? Kur'an-ı Kerim'de kendisinin başına gelenler bizzat Rabbimiz Celle Celaluhu tarafından anlatılmış ve insanlara ders verilmiştir kendisinin ne kadar temiz olduğu ve üzerine atılan iftiralar aktarılmıştır. Bu bir ölçüdür. Örnek veriyorum. Bir insan dese ki, Hazreti Ayşe radiyallahu anha, annemiz mesela, Şia bunu çok kullanıyor. Ayşe ismindeki insanlara hangi hakaretleri mesela ediyorlar? Dışarıdan bakan bir insan, ya olsun öyle düşünüyorlar ama en azından şu konuda da çok güzel işleri var diyemez. İslam'ın Temel prensibi olan, Kur'an-ı Kerim'inde, naslar deniyor buna. Bunlar da belli olan şeylerden bir tanesine, ben kafama göre bir şey söyleyeyim, bir açıklama yapayım derseniz, yalancı olursunuz ve insanları din ile aldatmış olursunuz. Örneğin, ilgi çekmek, daha fazla videoların tıklanması, kitapların ne bileyim yüz tane daha fazla satması için, bugüne kadar söylenmemiş bir şeyleri söylemek de, Yine İslam görünümüyle insanları aldatmaktır. Ve normal bir aldatmaktan trilyon defa belki daha fazladır. Ondan da daha fazladır. Ne demek bu? Adem aleyhisselamın babasının olduğunu söyleyenler çıktı biliyorsunuz. 14 asırdır 5 vakit kılınan namaz, birçok kıtada milyarlarca insanın kıldığı namaz, acaba 3 vakit miydi demeye başladılar. Bunca zaman devam eden, Hadis-i şerifler şu son asrımızda, ''Acaba hadislerin şu kısmını ayıklasak mı?'' veya ''Hadislere ne gerek var canım?'' demeye başladılar. Sallallahu aleyhi ve sellem diyenlere şirke giriyorsunuz. Kabir ziyaretlerine e, gidenlere, ki 14 asırdır böyle devam etmiştir, biz kabirlerden Müslümanlar olarak bir medet beklemeyiz. Allahu Teala'nın yaratıcı, hüküm koyucu, hükmü uygulayan ve tek ibadet edilen olduğunu biliriz Celle Celaluhu, ölümü hatırlarız ve dua ederiz. Oralara gidenlere, müşrik diyenler çıktı. Bugün, kelime-i şehadet getirse de, bazı ülkelerin güdümüyle beraber, kendine Müslüman diyenler, kılık kıyafetle de bunu uygulayanlar, terörist faaliyetlerine giriştiler. Bunları da gördük. Yani aldatmak deyince, Din ile İslam görünümüyle aldatmak deyince sadece bir iki örnek yok. Aldatmak o kadar geniş ki bir başka İslam ile yani İslam görünümüyle diyelim İslam'ın bir suçu yok aldatma örneği. Maalesef bugün kanunlarda büyük boşluklar var. O mevzulardan bir tanesi sözde medyumlar veya şu hoca veya şu üfürükçü şeklinde. Bunlara şöyle bir parantez açayım. Arasında cidden bu işi samimiyetle yapan çok az sayıda insan var. Onların dışı dışındakilerden bahsediyorum. Bunu internet siteleri açarak garantili büyü yapılır. Kocanızı takip ettirmek mi istiyorsunuz? Karınızdan mı Şu büyüyü yapalım. Üniversite sınavına mı gireceksiniz? Bilmem kaç garantili. Bilmem kaç taksitle yapacağımız garantili şunlar bunlar. Bu tür sapkınlıklara, Allah korusun, şirke varan, İslam dininden çıkmaya aday olabileceğiniz şeylere girmeye bizi yönlendiren nedir? İnsanların yine din adı altında din görünümüyle aldatmasıdır. Birçok mesaj geldi bu videolarının yani meşhur olmanın e, gayesi içinde olan insanlara. Acımaktan başka bir şey elimizde gelmiyor. Ama yüz binlerce insanın içi boş, kof olan bu insanlara nasıl kandığını da görünce insanların birbirini İslam görünümüyle nasıl aldattığını da daha iyi anlamış, idrak etmiş oluyoruz. Bir hanım kardeşimiz yazmıştı geçen sene. Tüylerim diken diken oldu okurken. ''Abi'' dedi ''Bir programda buna benzer bir şey anlatmıştınız.'' Ben de size dedi şunu anlatayım uzun bir mesaj göndermiş e-posta olarak bilmem hangi vilayette ismini söylemeyelim daha önceki programlarda zaten anlatmıştık suç duyurusunda bulunuldu vesaire bir dedi arkadaşım hanım arkadaşım vesilesiyle bir sohbet grubuna gittik amacımız Kur'an-ı Kerim okumak salavat okumaktı böyle bir meclis arıyordum çok sevdiğim bir arkadaşım da gel dedi bir yere gidelim gittik. Tanıştık insanlarla, çaylarımızı içtik vesaire. Birden kapı açıldı, adamın bir tanesi girdi. Bir evde. Allah Allah dedim, ya yani normalde kadınların arasında olan bir yerde bu adamın ne işi var? Neyse bir bildikleri vardır dedim. Çünkü benden daha bilgili insanlar falan. Gel zaman, git zaman. O kişi bir şeyler anlattı. Şunlar bunlar, paralar topluyoruz. O kişinin yazdığı eserleri insanlara iletmeye çalışıyoruz. Bu arada ben evden çıkmayan bir kadındım evden çıkmaya başladım. Sokaklarda işte caddelerde arabaları durduruyorum. Şu dergimizi bu yazımızı alır mısınız? Bu hocamızın yazısı. Aylarım böyle geçti. Kocamlaram bozuldu vesaire. Upuzun bir şey yazmış. Sonra ahlaksız olaylar olmaya başlamış. O hoca dedikleri kişi millete mesaj atıyor vesaire. Daha sonra iğrenç olaylar olmuş. Bakın. Burada Nereye geldik? Bu hanım kardeşim dedi ki... Allah Allah... Kadınların olduğu bir yerde... Bu adamın ne işi var dedim... Sonra üzerine gitmedim... Burada zaten bir ne var? Bir şeriyatsızlık var... Burada ne var? Mesela bir yakınlaşma var... Burada ne var? Sohbetine gittiğiniz bir insanın... Ne olduğunu... Nereden eğitim almış? Kimin talebesidir? Bunu bilmeden konuşmak var... Ve bu kişi... Kendisine hoca deniyor. Bunun internet siteleri bilmem liste de var. Ne demiş biliyor musunuz kadınlara? Ayda demiş, üç veya dört gün namaz kılabilirsiniz. Namaz zaten duadır. Salat, sala işte ismindedir. Arapça şöyledir, böyledir. Kafanıza göre demiş, üç gün, dört gün belirleyin namazınızı kılın. Ve insanlar diyor, abi etrafımda diyor, ben elhamdülillah uyandım ama etrafımda diyor, sanki diyor büyülenmiş gibi Başörtülü diyor, o kadar teyzemiz, nur yüzlü şeyler diyor. Yok, kandırılmış. Neden bu oldu ama? İslam'ı iyi tanımadığımız için. Ya bu hocanın dediği Kur'an'da var mı? Bu hocanın dediği sünnet-i seniyede var mı, uygulanmış mı? Sahabeler bu konuda neler düşünüyorlar? Bunca müçtehit var. 14 asırdır yazılan eserlerin hangisinde bu geçiyor? Mesela, bunu unuttuk. Bir başkası çıktı, kendisine ayet indiğini söylüyordu, öldü gitti adam. Canlı yayında bir telefon geliyordu. Hocam ben tevbe ettim, acaba tevbem veya intisabım kabul oldu mu diye. Bir saniye bakalım diyordu, gözünü kapıyordu. Hı. Diyordu, ha tamam, kabul edilmiş falan. Bu adamlar geldi geçti. Bir başkası çırılçıplak kadınları televizyon ekranlarına çıkardı. Yıllarca insanları zehirlediler. Yok efendim evrim yalanı, yok dinle ilgili. Allahu Teala'nın birliğiyle ilgili videolar hazırlandı fez vesaire. İnsanlara öyle bir anlatıldı ki çırılçıplak neredeyse kadınlar erkeklerle bir pavyonda, üçüncü sınıf bir gece kulübünde bile olmayan densizlikleri, terbiyesizlikleri, soytarılıkları yaptılar senelerce. İnsanlar sırf biraz daha kinlenmek için o kanalları açtılar videoları. Aa şu kediciklere baksana falan dediler. İnsanları meraktan biri olsa günaha sürükledi bu insanlar. Birçoğumuz bu günahı aldık. Merak ettik baktık. Yine aynı günahı aldık Allah affesi. Şunlar ne kadar yanlış yapıyor dedik. Birbirimize Whatsapp'tan görüntüler gönderdik. Şu herifin anlattığına baksana diye. Biz de reklamını yaptık ama ne oldu? Aradan yıllar geçti, bilmem ne, örgüt oluşturması şusundan sundan dolayı adam içeriye girdi. Peki bunca sene neredeydi? Bunca sene bu insanın Kur'an'a, bu insanın, bu kuruluşların, bu hizmetin, din adına, bu cemaatlerin, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, yaşantısında, fiiliyatında olmayan şeyleri, zaten Kur'an'da yok, hatta yasaklanmış şeyleri yapıyor olmasına kimsesini çıkardı. Acaba hangi din ile ilgili kuruluş, devletin kuruluşu, hangi vakıflar, hangi dernekler acaba bu yanlıştır dedi. Seneler geçti. Evet şu anda gittiler ama seneler geçti arkadaşlar. İnsanlar zehirlendikten sonra istediğin kadar sen tutukla veya yasakla. Din ile aldatıldı insanlar. Din görünümüyle daha doğrusu. Bugün de aynı şeyler var. Mesela insanlar birbirlerine kafir, o ona münafık, o ona müşrik diye ötekileştiriyor. Bu gücü, bu yargıyı nereden alıyorlar, bu haddi daha doğrusu? İnsanlar roman okurmuş gibi Kur'an-ı Kerim'i okurlarsa, sadece mealleri birbiriyle karşılaştırıp, cımbızla aralardan seçerek, aa demek ki bunda böyle bir şey var, bir, bir mesaj var diye algılarlarsa, edebi bir cümle olarak tutarlarsa, bu hale gelinir. Tefsir olmadan, hangi ayet nasıl inmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuda neler buyurmuş? Bu ayet indikten sonra, neler yaşanmış ve kimlere inmiş? Sebebi neymiş? Bunları bilmeden, bir, Hikaye kitabı okurmuş gibi okursa insanlar bu hale gelirler. Bugün de öyle diyorlar. Sen kafirsin. Şu ayete göre bilmem neye göre. O da diyor ki hayır diyor sen kafirsin. Ve ikisi de şunu düşünmüyor. Ya baba biz ölürsek acaba başımıza ne gelecek? Ben kim oluyorum da Allahu Teala'nın iman konusunda insanlara nasıl muamele de bulunacağına karışıyorum ya? Ben zavallı bir hiçim diyemiyor. İşte insanlar... Böyle aldatılıyor. Halbuki aldatmak iman ehlinin değil, nifak ve küfür ehlinin bir sıfatıdır. Allahu Teala sana, kadına ve erkeğe, aynı yerde, kapalı yerde durmayın, şu, bu dediği halde sen bunu yapıyorsan, yalnız kalıyorsan, görüşmemen gereken insanlarla görüşüyorsan, kadınla, erkekli, telefonla ama bizim amacımız şu diyorsan, ya bu yasaklanmış. Peygamberimizin hanımı, hanımları, yaşlı olmalarına rağmen ve bütün hanımları efendim. Örtünün gerisinde konuşuyor olmalarına rağmen ve hiçbir peygamber hanımıyla, hiçbir efendim ümmetin evlenmesi caiz değilken, yasaklanmışken o haldeyken bile ne kadar dikkat etmişlerdi. Hadis öğrenmek için Ayşe radiyallahu anh'a annemize gelirken bile bir perdenin gerisindeydi. Kendileri annesiydi zaten. Yaşı da ilerlemişti. Ama oturuşuna, kalkmasına, kıyafetine mutlaka bir set çekerdi. Bugün aldatıldık. Ve bu aldatılmamız yeşil çam filmleriyle de oldu. İslam nasıl anlatıldı bize? Çarşaflı. Efendim, teyzelerimiz, hanımlarımız... Kara çarşaflı dendi, böyle suratlarından nur alınmış, asık, sirke satan şekilde bağıran çağıran böyle, pis, öcü böyle anlatıldı. Ve yıllarca şu son asırda 50-60 sene özellikle bilerek, isteyerek komedi filmlerinde veya tarihe ışık tuttuğu söylenen filmlerde bunlar oldu. Ne kadar dini kılık kıyafeti varsa, sözler, hal hareketler, isimler varsa bunlar kullanıldı. Kadınlara böyle sapıklık yapan hacılardı, hocalardı. İsimlere baktığınız zaman, isimler Muhammed'di, Ramazan'dı, İsmail'di, İbrahim'di, Süleyman'dı, Abdullah'dı. Ve komiklik yapma adına, ''Vay dede, vay hacı abi seni hacı dede'' falan diye, biz İslami görünüm ile aldatıldık. Bir hamam böceği denilen, bir böceğe Allah'ın yarattığı bir mahluk. O da bu dünyada rızkının peşinde hamam böceği. Ne kadar baktığımız zaman böyle ''Iyy'' falan desek de, hamam böceğine, Mesela ona benzer bir böce Kara Fatma dendi bu ülkede. Neden Kara Jale denmedi? Kara Tijen denmedi. Kara Arzu denmedi de Kara Fatma dendi. Çünkü İslam'ın kötü gösterilmesi gerekiyordu. Bu şekilde bizi aldattılar. İslam bu dediler. Yıllar geçti. Okuyan insanlar... Medeni insanlardı, İslam okumaya da karşıydı. İlme, fenne, sağlığa, teknolojiye karşıydı. O yüzden ilerleyememişti. Onu anlattılar, bizi öyle aldattılar. Bakın dediler, dünyanın birçok yerinde şu anda açlıktan kıvranan insanlar, Ekseriyet Müslüman mı Müslüman? Birbirleriyle savaşan ülkeler Müslüman mı Müslüman? İşte Müslümanlık bu. Demek ki İslam eşittir, kötüdür. Dediler. Çok az insan bu sergilenen tiyatronun arkasındaki gerçekleri görebildi. Zaten milyonlarca insanı aç bırakan Amerika, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Rusya ve Çin değil miydi? Yüzlerce yıldır insanları mahvetmediler mi, köleleştirmediler mi, altın madenlerine hücum etmek için bugün dünyanın, en kurak ve açlıktan ölümlerde en ileride olan ülkeleri mazlum katası Afrika olmadı mı? Şimdi medeniyet dersi veriyorlar ama bizi böyle aldattılar. Bugün konumuz aldatma ya. İslam'dan dolayı oldu bunlar. Hı hı. İslam'dan dolayı oldu. O yüzden kardeşim diğer aldatma mevzularına da geçmek istiyorum. Bir kez daha söylüyorum. Efendim şu hocayı dinledim, şu videoyu dinledim, kafam karıştı. Şu oldu, bu oldu. Lütfen Allahu u Teala size neyi emrettiyse ilk önce onları öğrenin. Alın bir tefsir, zor değil. Yarım saatinizi ayırın veya bir ders dinleyin. Şimdi videolarda var tefsir dersleri. Ne anlatmış Rabbimiz Celle Celaluhu? Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne hüküm vermiş? Kadınların ve erkeklerin aynı ortamda bulunup bulunmayacağı veya zoraki bir durum olursa ne oğlu icale ile alakalı? Lütfen bunları biraz okuyalım. Onun nur gibi yüzü vardı. Pamuk gibi bir cildi vardı. Tonton bir dedeydi falan. Bunları geçelim. Bizi Aldatmalarına izin vermeyin artık. Ramazan-ı Şerif'te şu koronavirüs sebebiyle dışarı çıkamıyor olmamıza üzgünüm ama bir yerde de o kadar mutluyum, o kadar sevinçliyim ki. İbrahim Soydan abi bugün kafayı yedi. Oruç başına vurdu diyebilirsiniz hakkımı helal ediyor. Ama vallahi çok sevinçliyim. Sokağa çıkma yasağı falan deniyor ya mesela. Şundan dolayı. 65 yaş üstü. Teyze ve genelde tabi teyzelerimiz yaşlılarımız her Ramazan'da türbelerin yanına giderler ve olmaması gereken şeyler yaparlardı. Maalesef bunu gören medyada İslam'ı bundan ibaret zannederdi. Teyzecim nereye gidiyorsun? Bilmem ne yatırı varmış, bilmem ne şey varmış. Ne için gidiyorsun? Dua etmek için mi? Yok evladım. Benim torunumun kısmeti bağlanmış da kısmetini açacağım. Teyzecim güzel de hani ziyaret edeceksin, dua etmekte çok güzel. Bu elindeki iplikler ne? E bunları da çaput olarak bağlayacağım yavrum o Allah dostunun kabrine. Niye teyze? Öyleymiş. Anladın mı? Ne ile aldatıldığımızı? Filimlerle, dizilerle, şu mecmualarla, onlarca yıl. Ne ile aldatıldığımızın farkında mısın? İlme önem veren, aldatan bizden değildir. Aldatmayı nifakın alameti sayan, bir harf öğretmesi karşılığında, kendi esirlerini serbest bırakan, ilme bu kadar aşık bir ümmeti var eden İslam dininin, şimdiki geldiği konuya bakar mısın? İpliklerden medet umup, bir ağaca bağlamak. Kabrin etrafında dört kez tur atıp iki kez şunu söylemek. Korktuğu zaman tahtaya vurmak. Kara kedi gördüğü zaman saçını tutmak. Yerde bir tane terlik gördüğü zaman, ters dönmüş mesela, onu hemen düzeltmeye çalışmak aman başımıza bir şey gelir diye. Boş bir beşik gördüğü zaman onu sallamayayım. Boş beşik sallanırsa bu olur diyen, ki boş beşik niye sallansın arkadaş ya? Affedersin insan deli midir yani durup dururken böyle boş beşiği sallasın. Batıl şeyleri bize, zihnimize soktular. İslam budur. Böyle cumadan cumaya gidersin, birkaç rekat namazını kılarsın, abdest al. Ramazanda orucunu tutarsın. Ama bu din senin yatak odana karışmaz. Bu din bankadan faizli para alacak mısın? Buna karışmaz. Bu din tartıda hile yapacak mısın? Konumuz olduğu gibi aldatacak mısın? Buna karışmaz. Efendim şans oyunu oynayacak mısın? Lotolar, piyangolar? I -ı, buna karışmaz. Çünkü senin kalbine bakar. Böyle bir din. Hani bakkala gidip de alabileceğiniz bir din. Programımızın sonunda sizlerle paylaşacağız Cengiz Numan oğlunun çok sevdiğim bir şiiridir bundan yıllar önce sizlerle paylaşmıştık bakkal amca bir din ver bana diye İnşallah bunda programımızın sonunda sizlerle paylaşırız kardeşlerim hasılı kelam aklımızı kullanacağız peki İslamla yani din ile din görünümüyle aldatmanın dışında ne var kardeşim çocuğunu aldatman da yine aldatmaktır Talebeni aldattın, aldatmaktır. Kocanı, hanımını aldattın, aldatmaktır. Öğretmeni kandırdı, kopya çekti talebe, o da aldatmaktır. Ve o tehdide muhataptır. Aldatan bizden değildir. Hatta dikkat edin, ben şaka yapıyorum ya, yani latife yapıyorum. Ağzından çıkanlar eğer doğru değilse, bu da büyük bir tehdittir. Şaklabanlık yapmak, veya insanlara güldüreyim, fıkrı anlatayım derken yalan da söyleyemez Müslüman. Ve Müslüman unutmaz, Mekke'de uygulanan, Medine'de uygulanan bir din değildir. Senin evinden ibaret, Ramazan'dan ibaret, camiden ibaret bir din değildir. Din İstanbul'dadadır, Hakkari'dedir, Fransa'dadır, İsviçre'de de dindir. En hakiki dindir. Allah indinde İslam olandır. Balta girmemiş ormanların bilmem neresinde eğer bir tebliğ ulaşmışsa bir kula, o da aynı muhataptır. Zengin de, bilmem ne kraliyet, ailesinin en soylu sözde kişisi de, henüz okuması yazması olmayan ve küçük bir kulübeden başka hayatında bir şeyi olmayan Afrika'nın bir kabilenin en fakir üyesi de aynı muhataptır ve Allah indinde Celle Celaluhu aynı değere sahiptir çünkü kuldur çünkü o sanatçının eseridir Celle Celaluhu eşi ve benzeri olmayan doğmamış doğrulmamış her şeye gücü yeten ol dediği olan Celle Celaluhu'nun kuludur o göz bebeğidir o hatalıdır günahkardır zalimdir ama yine aynı insan iyilik yapmayı sever. Hatalarına tevbe eder. Yeri düşeni kaldırır. Çünkü o da insandır. Kardeşlerim. Senin yatak odana da karışan bir mal alıp satarken de ne yapman veya ne yapmaman gerektiğini emreden dedindir. Aynı dindir. Mekke'de de İstanbul'da da Bursa'da da Afrika'da her yerde aynıdır. Peki ne olmuştu da bugün bu aldatma mevzunu konuştuk? Geçelim ona. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazarda bir gün, o zamanlar yine bugünkü zabıta dediğimiz denetlemeler yapılıyormuş. Muhtemelen gezerken bir buğday yığınını görmüş pazarda. Şöyle mübarek elini içine sokmuş buğdayın, bakmış ki ıslak fark etmiş, Satıcıya bunun nedenini sormuş. Niye böyle? Satıcı efendim demiş yağmur yağndı, rutubet oldu, ıslandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki e peki ıslak kısmını üste koysaydın ya alıcılar fark etseydi alsalardı ya yani ıslak olduğunu bilirler en azından ona göre alıp almamaya karar verirlerdi ve sonrasında ne buyurdu? Bizi aldatan bizden değildir. Bir müminin diğerini aldatması, evet dinden tamamen çıkmış olmayı gerektirmiyor ama şu, bizim gibi değildir, ahlaklı bir mümin değildir, yani mümin ahlakı değildir, tam bir Müslüman değildir deniyor. Yorumlar böyle gelmiş. Ama bunun ucu açık, aldatmanın. Burada her birimizin, biraz daha fazla korkmamız icap eden bir yere geldik kardeşlerim. O da şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi hepimizin korktuğu, korkmamız gereken daha doğrusu, münafıklığı anlatacak. Münafığın işaretlerini, belirtilerini, izlerini söyleyecek. Yani, ey ümmetim, şunlar şunlar sende varsa, aman dikkat et, bunlar münafıklığın işaretleridir yani bunlar varsa sen münafıksın diye net bir tabirden öte işaretler bunlar aman dikkat İşte orjinal hadis şöyle münafığın işaretleri üçtür bir konuştuğu zaman yalan söyler söz verdiği zaman cayar Güvenildiği zaman hıyanet eder. Sahih-i Buhari'de geçiyor. Kardeşlerim, yalan söyleyen, söz verdiği zaman bunu yerine getirmeyen cayan ve güvenildiği zaman hıyanet eden. Bunlar münafıklığın temel özellikleri olarak açıklanmış. Bir müminde bu özellikler bulunsa inanç açısından ona evet bu üçü var bunda münafıktır denilemez tekrar ediyor. Bu hüküm verilemez. Çünkü münafık kafirden de kötü. Neden? Kafir safı belli zaten. Sen düşmanla karşı karşıya geldiğinde düşmanın nereden geldiğine dikkat edersin. Ama içinden düşmanlar varsa mahvolup gidersin. Karşıda düşman var. Senden üç katı daha fazla sayıda olabilir. En azından mukavemet edersin. Ama seni sırtından vuracak. Sendenmiş gibi görünen insan daha tehlikelidir. Bu pirinç örneği de verilen bir şey. Mesela pirinç ayıklarlar eskiden bilmiyorum hala var mı? Belki daha temiz ayıklanıyor pirinçler paketlerde. Annem bunları ayıklardı pilav yapmadan önce. Hemen böyle siyahlar tık tık tık tık. Ben de bazen yardım ederdim ayıklanırdı. Diyor ki bir sözde. Sen pirincin içindeki siyah taştan korkma. Beyazdan kork. Haa. Beyazı ayıklaman zor. Kafir o siyah gibi işte. Zaten sırıtıyor ona inanmıyorum buna inanmıyorum bu yoktur falan. Deistim ateistim diyor mesela. Ama Müslüman gibi olup da birinci bölümde aktarmaya çalıştığımız gibi İslam görünümü ile din adı altında aldatılmak. Hemen o posta giriyor şeyhmiş, evliyaymış, hocaymış falan. Parayı götürmek, zengin olmak, meşhur olmak için falan. Bilmiyorsun kardeşim. Mesela Lawrence vardı. Belki genç kardeşlerim bilmiyor olabilirler. Lawrence bir ajandı ve bu adam... Hadisleri, Kur'an-ı Kerim'i üç sene, dört sene boyunca ezberledi. Sırf Orta Doğu'da veya işte Mısır'da, şurada, burada, Cezayir'de ne yapmak için? Müslümanların arasına fitne sokmak için. Bu adam senelerce Lavrens isimli kafir namaz kıldırdı. Cübbesi, sakalı, sarığı, Efendim, ayetleri bugünkü birçok belki yeni mezun olmuş hocadan daha güzel okuyor falan. Bir kıraatı var, şöyle sohbeti var ama ne yaptı? İçkiyi içebilirsiniz, şunu şöyle yapabilirsiniz, böyle durumda böyle olur bilmem ne falan. Aa bu adam boşuna söylemiyor. Madem bir hoca değil mi be işte alim herkes arkasından gitti. Ve bu adam senelerce namaz kıldırdı. Görevi bitti. Müslümanları birbirine düşürdü, ayrılık tohumları ekti. Kendi ülkesine gitti, ne yazdı biliyor musunuz? Bu Müslümanlar dedi çok enayi. ''Senelerce dedi, onların arasında oldum. En önem verdikleri namazın en önündeydim. Abdest dediler, bir kez ben abdest almadım ve beni hiç araştırmadılar. Nece olduğumu hiç bakmadılar bile.'' ''Ve dedi ki, en çok ağrıma giden dedi, Müslümanların arasında, o dedi sabah namazında, gecenin dedi en güzel vaktinde kalkıp dedi, gösteriş içinde yapmış olsam da dedi, o dedi abdesti almak vardı ya. Çok nefret ederdim ondan dedi. Ölüp gitti bu herif. Ama milyonlarca insanı bu hale o gelmesine vesile oldu. O yüzden kafir, münafıktan en azından bir kademe de olsa kötülük bakımından ikinci sınıf. Safı belli. Ama bu adam münafık. İçi başka dışı başkaydı. İşte münafıklığın üzerimizde olduğundan şüpheleniyorsak bir dakikaya ben cidden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi bu münafıklık işaretlerinden bir tanesi maalesef bende var söz veriyorum cayıyorum ve çok yalan konuşuyorum ve bana güvenildiği zaman buna hıyanet ediyorum diyorsak bir an evvel tevbe etmeliyiz. Kardeşim, tıpkı mikrop öldürücüdür. Önermesi doğrudur. Mikrop bulaşan herkesin ölmediği gibi. Ama çaresine bakmazsanız bir süre sonra mikrop sizi öldürebilir. Bizi aldatan bizden değildir. Sözünü de böyle anlayalım. Halbuki Müslüman kanun ve polis önündeki ciddiyetini yalnız olduğu zaman bir köy efendim kulübesinde veya dağ başındaki o küçücük evinde de çadırında da uygular. Sadece polisi ve jandarmayı veya kanun maddelerini hatırladığı zaman kurallara uymaz. Tek başına olduğu zamanda kendisini yaratanın olduğunu, Jelle Celaluhu ve o kurallara ait olması gerektiğini bilen insandır. İnsanların birbirlerini aldatmaları, kopya çeken bir talebenin öğretmenini aldatması, sözü verip yerine getirmemek, evlilik vaadiyle efendim birçok haksızlık yapmak, borç alıp da yerine getirmemek, terazide şurada burada haksızlık etmek. Bunların hepsini aldatmak. Peki bunun karşısında ne var? Şu var. Hud suresinin 10 112 düzeltiyorum. 112. ayetinde bir mesaj var. Şöyle ki, o halde emrolunduğun gibi dost doğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de öyle olsun. Aşırı gitmeyin. Muhakkak ki o her ne yaparsanız hakkıyla görür. Aşırı gitmemek. Emrolunduğu gibi dost doğru olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap var beraberindeki tövbe edenler de öyle olsun. Yani bizler de bu ayetin muhatabıyız. Aşırı gitmeyeceğiz. Ve her an göründüğümüzü, kayıt altına alındığımızı hatırlamaya çalışacağız. Dost doğru olmak. Allahu Teala'nın vahiy ile bildirdiklerine, Kur'an'dakilere hakkıyla inanmak ve bunları hayatın esası kabul etmektir. Hangi hoca hangi adam, hangi izim, hangi dernek olursa olsun İslam'ın içinde olmayan bir uygulama varsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı yapmayın dediği şeyler yapılıyorsa, dikkat edilmiyorsa ondan uzak kalmaktır. Dost doğru olmak en ufak bir şüpheye mahal bırakmadan Allah'a hakkıyla iman etmektir. Bütün sıfatıyla bilip kabul etmektir. Dost doğru olmak, İslam'ın bazı kurallarına uyup hep bazıları bana göre "Şöyle değil demek değil. Kolay olana yapışıp zor olanı terk etmek, nefsin arzularına göre tercihte bulunmak değil İslam'ı bir bütün olarak alıp hayatın tamamını ona göre şekillendirmektir. Dost doğru olmak, nefsin hoşuna gitmez ve kişinin aleyhinde olsa da hakkı söylemektir hakka uymaktır haklıdan yana olmaktır İş yerinde kovulacağını bile bile insanların arasında itibarının zedeleneceğini menfaatini kaybedeceğini bile bile hayır vallahi siz bu konuda haksızsınız bunun hakkını yediniz diyebilmektir dost doğru olmak ağır gelse de Zor olsa da daima doğrudan yana olmak ya da doğrularla beraber olmaktır. Dost doğru olmak, herkese karşı ve her işte adaleti esas almaktır. Karun gibi servetiyle kendini havalarda görmek yerine, ihtişamlı saltanatıyla dillere destan olan Süleyman aleyhisselam gibi bu nimetleri, Allah'ı anma vesilesi kılarak şükredebilen, Rabbine çokça yönelen insandır. Dost doğru insan, yalnızca nimetlere eriştiği zaman değil, bu nimetlerden mahrum kaldığı zamanda da, olsun Allah'ım, veren de sensin, alan da sensin, Celle Celaluhu diyebilen insandır. Dost doğru olmak, bütün Müslümanları, dünyanın neresinde olursa olsun, senin cemaatinden, senin partinden, senin ırkından olsa da olmasa da doğru olan, sırat-ı mustakim üzere olan Müslüman kardeşlerini, ümmetin birer ferdi olup, görüp, ümmetin birliğini esas almaktır. Dost doğru olmak, kendini üstün tutmamaktır. Dost doğru olmak, İslam'ı kendi davası, Müslümanları kendi kardeşi bilmek, kardeşleriyle birlikte İslam davasına sahip çıkmaktır. Cengiz Numan oğlu diyor ki, tam da bugünkü konumuzla alakalı. Bakkal amca, bir din ver bana. Bakkal amca, bir din ver. Bana şöyle yüz gram. İçinde hem komedi,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 Eğer fetva verirse senin şu süper beyaz, belki biz de keseriz ya bir tavuk ya da bir kas. Bakkal amca, bir din ver, zor da Allah diyelim. Açılınca kapılar, haydi yallah diyelim. alimler ehli cümbüş, fetvalarda varyasyon, biraz Budist felsefe, biraz reenkarnasyon.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 Bir din ver ki, her akşam sofraları kuralım, kadehleri dua ile birbirine vuralım. Ne kadar yardımsever olduğumuz görülsün, ellerimiz birilerine merhametle sürülsün, cinsiyetler arası ortak pazar kurulsun, böylece irticaya büyük darbe vurulsun. Yani bakkal amca bir din ver açık olsun tavize rahatlatsın bizleri tatlı baksın faize e madem ki faiz dedik hazır girdik damardan bir din ver ki bizleri menetmesin kumardan piyangolar totalar birer hayır kurumu bazı yobaz kafalar görsünler bu durumu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 Bundan sonra Azrail aleyhisselam kapımızı çalmasın. Dostlarım sanmayın ki taş devrinden gelirim. Bakkaldan din istenmez bunu ben de bilirim. İstedim ki bu latife sizi biraz güldürsün ama güldürürken biraz da gerçeği düşündürsün. Selam ve dua ile.